Tutuluk, tutuluk, i̇stiva nedir? İstiva nedir? Ödedi mi Savaş? İlk defa duyanlarınız vardır belki de bu kelimeyi. istiva, İstiva etmek. İsteva kelimeleri arkadaşlar Yüce Rabbimizin bu akşam bir sıfatını daha öğreneceğiz. Aslında fıtrat olarak yaratılış olarak Rabbimizin bize doğuştan vermiş olduğu bir fıtri bir e, özellik olarak aslında çoğu insan bu sıfatı biliyor. İstiva demek arkadaşlar Arapçada yalın olarak kullanıldığında tek başına kullanıldığında kendinden sonra bir edat gelmediğinde olgunlaşma, tamamlanma demek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki: "Velemme balaga şudduhu" O gençlik dönemini, ergenlik dönemine ulaşınca "fetteva" ve olgunlaşınca olgunlaşınca diyor. Yani istiva kelimesi Tek başına kullanıldığı zaman, Kur'an-ı Kerim'de hangi manaya geliyor arkadaşlar? Olgunlaşmak. Bugün de güncel Arapça'da, güncel Arapça'da, işte yemeği pişirdiğin zaman, eti pişirdiğin zaman, tam olarak pişmesine ne deniyor? İsteva deniyor, yani isteva. Veya işte meyve, olgunlaşıp kızardığı zaman ne deniyor buna? İsteva yani güncel dile dahi olmuş, taşınmış. Bu kelimenin, bugün allah Teala'nın bu sıfatıyla, ittiva sıfatıyla direkt bir alakası yok bu mana itibariyle. olgunlaşma ve tam olma, kamil olma manasının bu sıfatla direkt bir alakası yok. İstiva kelimesinden kastedilen arkadaşlar eğer istiva kelimesi ala ala harbiceliyle, ala edatıyla kullanıldığı zaman yükseldi üstüne çıktı irtifa etti manalarına gelen istiva Allah Ta'ala'nın neyidir? sıfatıdır. Arapça okuyanlar bilir arkadaşlar? Arapçada bazı edat, edatlar vardır. Bu edatlardan bir tanesi de ala. Alâ ne demek bir şeyin üstünde. üstünde demek. Mesela dediğin zaman kitap, defterin üstünde dediğin zaman, kitap defterin üstünde dediğin zaman nasıl diyorsun içerisinde? El kitabu ala defter. Heh. El kitabu ala defter. Bu ki şey, ala ne ifade ediyor? Üstünlük. Kitabın defterin üzerinde olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Onun için alâ bir zaman arkadaşlar aklınıza ne gelecek hemen? Bir şeyin Üstünde. İşte istiva kelimesi istiva kelimesi ala harfi kullanıldığı zaman isteva ala diye kullanıldığı zaman ne manasında oluyor arkadaşlar? Üstüne ne yaptı? Çıktı, üstüne kuruldu, üstüne yerleşti. Yükseldi manasında. Kur'an-ı Kerim'de bu, bu şekilde kullanılısıyla birçok yerde gelmiş. allah Teala mesela diyor ki Nuh'un gemisinden bahsederken, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden bahsederken, Cudi dağının üzerine çıktı derken, nasıl bir kelime kullanıyor allah Teala? Diyor ki, O gemi ne yaptı arkadaşlar? İstiva etti. ne? Ala Cudi. Cudi dağının üstüne. Dikkat edersin, geminin <gülüyor> Cudi dağının üzerine yerleşmesine, çıkmasına, hangi ifadeyle allah Teala kullandı? Ala. Ala hangi fiille kullandı? İstiva. Evet. Ne yaptı? Gemi Cudi istiva etti. Eğer alayla ile kullanılırsa istiva ne demek arkadaşlar? Şimdi yükselmek, üzerine çıkmak, irtifa etmek. Tamam mı? <gülüyor> Yine Allah-u Teala diyor ki O size diyor her şeyi çift çift yarattı. Hayvanları çift çift yarattı. Her şeyi çift çift yarattı. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَذْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُرْقِ Ve size gemiler verdi. ma <mâ> terkebon bilimiz olduğumuz hayvanlar bize hayvanlar bize nasip etti. Ne için yaptı bu hayvanlar bize nasip etti? Litek <tevû> ala zuhurihi. Ne yapmanız için? Zah sırt demek. O hayvanların sırtına binmeniz için. Dikkat ederseniz Allah Teala o hayvanların sırtına binmeyi de neyle kullandı? <gülüyor> ala. Neyle hangi fiille kullandı? istiva Demek ki istiva kelimesi arkadaşlar ala ile kullanıldığı zaman hangi manaya geliyor? <gülüyor> Üstüne yükseldi, çıktı, yerleşti, manalarında kullanılıyor. İşte allah Teala Teala mahluktan bahsederken dahi bir şeyin üzerine çıkma ile ilgili istiharıyla neyi kullanıyor? Alayı kullanıyor. Hatta dil bilimcilerinden bir tanesi, eski dönemde yaşayan dil bilimcilerinden bir tanesi çöle gidip bir bedevinin evine gidiyor. Bedevinin evine. Tabi eskiden bu Arapça konuşan, Arapçayı ee, düzgün konuşanlar çöl insanlarıyla. Çöl insanlarıyla. Adamın çatıda olduğunu görüyor. Aşağıdaki diyor ki? İstevuu. Buraya doğru ne yapın diyor? Çıkın. Yükselin. Buraya doğru gelin. İstevuu diyor. Buraya doğru gelin. ile ile'ye. Bana doğru çıkın. Bana doğru yönelin. Manasını kullanılıyor. Demek ki Arapçada arkadaşlar istiva kelimesi alayla kullanıldığı zaman üzerine çıkmak manasında kullanılıyor. Başka arkadaşlar istivanın bir de. İla ile kullanılma, ilah edatı ile kullanıldığı var. İla, İla, İla Arapçaları gördük biz arkadaşlar. Gaye dediğimiz E-A, Türkçedeki e gelen e, edattır. allah Teala bir adı diyor ki, ile Sema. Sema'ya ne yaptı? Yöneldi. Yani arşına yöneldi. Eğer istiva kelimesi İlah ile kullanılırsa da <gülüyor> yönelmek. Yani üzerine çıkıp yönelmek. Çıkmak için <gülüyor> yönelmek var kullanılıyor. Işte o düzeltin, saflarınızı düzeltin. Tevvvusufu vakumu Tevvvv. Teskiyeden geliyor. Orada teskiye var ya, düzeltme manası var. Bir de arkadaşlar, istivanın vav harfiyle kullanılma manası var, vav. Waw. Buna vavul maiyye deniyor, beraberlik vavı. Bu da aynı hizada olmadır. Mesela diyor ki Arapçada, festevel ma'u vel haşabete. Suyla tahta haşap. Ahşap tahta ne oldu? Hizaya. Aynı hizaya geldi. Seriye de Türkçe de aynı seriye. Evet. İşte o da nereden alınmış? Arapçadaki istiva'dan alınmış. Ama Arapçadaki istivanın hangi kullanılması? Vav ile, ile kullanımı. Bizim bu derste, bizim bu derste üzerinde duracağımız Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendisinin sıfatı olarak, kendisinin bir özelliği olarak, niteliği olarak bahsettiği istiva hangisi arkadaşlar? Ale ile kullandığı istiva. İsteva alal arş. Allah Teala arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde, Kur'an-ı Kerim'de 7 ayette arşının üzerine ne yaptığını söylüyor. İstiva ettiğini söylüyor. Diyor ki: "Halak'as Allah yeri ve göğü ne yaptı? Yarattı. "Fesitteti eyyam 6 günde." Bize haber veriyor Allah Teala yeri ve göğü kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. Sonra bizi bu yeri ve göğü yaratan Rabbimiz ne yaptı arkadaşlar? Arşının üzerine istiva etti yani yükseldi. Ayetlerde Şu an da öğretmiş olduğumuzda göre öğretmiş olduğumuz bilgiler yarınca Hepinizin malumudur ki istiva kelimesi neyle kullanacak Allah Teala o ayetlerde? Ay, ay, ay, İsteva, ay, ay, ay. alal, arş. Arş nedir peki arkadaşlar? Arş. Arş nedir? Arş. Dökküni değil. Evet. Ta. Arş demek. Ta. Arşı. Pardon. tahtı. Arş kelimesi de zaten tek başına arkadaşlar arş kelimesi yani koltuk taht manasında tek başına bir yükseklik ifade ediyor. Nasıl bir yükseklik ifade ediyor arkadaşlar? Padişahın tahtı genelde vezirlerin nedir? Daha yüksektir. Değil mi? İşte Yüce Vakbimiz arkadaşlar yeri ve göğü altı cünde yarattıktan sonra arşının üzerine istiva ediyor. Biz arşının nasıl olduğunu biliyor muyuz? Allah Tanrı'nın bilmiyoruz. Gören var mı? Yok. Çünkü arşın büyüklüğü o kadar büyük ki Arşın büyüklüğü Kürsüye olan büyüklüğü nasıl arkadaşlar? Kürsüye olan büyüklüğü Diyor ki aleyhissalatü vesselam Kürsü biliyorsunuz arkadaşlar kürsü Ayetler kürsüde anlattığımız şekliyle Allah Teala'nın kürsüsü Semavatı ve ardı yapmıştır? kuşatmıştır. O kadar büyük. Yani bizim tahmin edemeye, edemeyeceğimiz kadar büyük bir kürsü var. Kürsü Allah-u Teala'nın ayaklarını koyduğu yer. Kürsünün zeminde ne var arkadaşlar? Arşı. allah Teala'nın arşı. Arşın kürsüye olan bu yeri ve göğü kuşatan kürsüye olan ne kadar arşın boş bir, arşı. boş bir çöle boş bir araziye atılmış <gülüyor> yuvarlak halkaya olan o arsanın büyüklüğü gibi o arşın kürsüye olan ne kadar Aynı o kadar. Yani kürsü o kadar büyük. Siz şimdi bu gezegende bu galakside dünyanın büyüklüğünü bir coğrafya olarak söylemiştir bana. Diyordu ki bir tahtadaki nokta neyse galaksideki dünyada nedir? Olur. O kadar küçük dünya. Siz o, şu nokta kadar olan dünyada kendinizi düşünün. O dünyada nasılsınız? Yani Karıncadan daha küçük. Daha küçük. Yani Rabbimizin şeyini düşünün. Arşını. Nasıl olduğunu bilmediğimiz görmek Allah'ın bize göstermediği o arşını düşünün. Arş allah Teala'nın yarattığı bir mahluk. Nasıl gök gökyüzü, dağlar. Bunları Allah bize görmeyi nasip etmiş. Ama bir de görmeyi nasip etmediğine ne var? Kürsüsü var, bilmiyoruz. Ve neyi var? Arşı var. allah Teala ne yapmış arkadaşlar? Yeri göğü yaratmış. Ondan sonra arşının üzerine istiva etmiş. Ne demek istiva etmek? Yükselip oraya yerleşmek, orada kalmak. Tabi burada bazı insanların aklına ne geliyor direkt? Şimdi arş deyince dedik ki taht dedik. Hemen aklınıza öyle Osmanlı'nın büyük bir tadişahı. Tadişahın böyle arşına oturması gelirse siz burada neye düşmüş olursunuz? Teşbiye, teşbiye. Hem teşbiye hem de tekih. Ne demek tekih? Yani aklına hemen bir keyfiyet <gülüyor> getiriyorsun. <gülüyor> ben, hem bir <gülüyor> hem de bir nasıl, nasıllık. Böyledir. Aklınıza böyle bir şey ne olmayacak arkadaşlar? Gelmeyecek. Böyle bir şey gelirse hemen şeytanı ne yapacaksınız? Def edeceksin. Çünkü allah Teala bize Bu kelimelerle hitap etmiş, arşın üzerine ağaçtan bahsetmiş, istiva etmekten bahsetmiş, yükselmekten bahsetmiş. Ama nasıl bize kendini göstermediği, kendini bilemediğimiz gibi sıfatlarını da göstermediği için, istiva sıfatı gibi biz ne yapamayız bunu? Nasıl olduğunu bilmiyoruz, görmedik. Ama bunu olduğu gibi ne yapacağız? İman edeceğiz. Peki buna iman etmek bizde ne? Bize ne faydası olacak arkadaşlar bunun? Arkadaşlar bunun faydası çok büyük. Aslında teemmül edip düşündüğünüzde Aranında Trabzonlar vardır. Geçen yıl biz arkadaşlarla Trabzon'a gittik. Oradaki yaylaya çıktık Sultan Murat Yayla'sına. Böyle yani 2200 yükseklik metre, 2600 yükseklik yukarıda böyle rakım var. Oradan böyle fotoğraflar çektik araziyi, boş manzarayı. Aşağıtı böyle uçurum gibi e, insanların yerleşim yerleri çok yüksek. Oradan bugün işte Allah istifatı ile ilgili hazırlık yaparken bilgisayarda o Resim vardı benim bilgisayarda. Ona bakarken o aklıma geldi. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? O sizin o, o dağın üzerindeki o yere bakışınız nasılsa, ondan daha büyük olarak, onun bilmediğimiz bir şekilde, Allah'ı teşvikten uzak tutarak, Rabbimiz bizi arkadaşlar ağaçın üzerinde ne yapıyor? Mükemmel bir şekilde, eksik, eksiksiz bir şekilde kontrol ediyor. Yukarıdan bizi ne yapıyor? Kontrol ediyor. Hatta sevda'ya gittiğimiz zaman ne diyoruz arkadaşlar? Subhan rabbiyal a'la. A'la demek ala. Temnasip kelime paliyi üstünde a'la en üstte. Yani sen ze anlını yer yüzün en alta basmak koyuyorsun burnuna. Ama yine ne diyorsun? Subhan rabbiyal a'la. A'la işte Rabbinizin böyle yüce kelimelere çıktığımız zaman arşının üzerindeki hükümranlığını, arşın üzerinden dünyayı nasıl yönettiğini Anlamanız ne oluyor arkadaşlar? Ufkunuz, tefekkürünüz daha da çok açılıyor. Teşviğ etmeden, benzetmeye, düşmeden. İşte Rabbiniz arkadaşlar, şimdi geleceğimiz, söyleyeceğim ayetler de diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ilk ayet Araf suresinde arkadaşlar, 54. ayet. Bunları not alın, 7 ayet var. Ezberleyen haftaya hediyemiz olacak, kitap hediyesi. İlk hafta ezber, ezberleyiz değil mi? Ezberlediniz mi? <gülüyor> Sen de ezberliğin. Başka Başka ezberleyen var mı? <gülüyor> أه، أبى. ساندز mi? Tamam سنسمع. العربية Suresi 54 تقول جلالة. إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ربينا هو الله. السماوات، جوهر زونه، مايير زونه، خلقته في ستة أيام. كم يوم؟ 6 أيام. 6 أيام. ثم ما؟ ثم ما؟ ثم ما؟ ثم ما؟ ثم Arşının üzerine ne yaptı? Yükseldi. Ne demek isteva alel arşı arkadaşlar? Arşın üzerine yükseldi. yükseldi. Araf suresi 54. Hemen peşindeki ayette Yunus suresi 3. ayet Yunus suresi diyor ki Allah teala inne rabbekumullahu lezhi kalagat semavati vel arda fî siddeti eyyamin Allah teala Rabbiniz olan Allah 6 gün yarattı sümme isteva alal arş arşın üzerine ne yaptı? İstivat yani. Bir önceki ayetin hemen hemen aynısı. Yani 7 tane ayet var ama hepsi birbirine yakın. Aslında herkes onu ezberleyebilir. Sonra arkadaşlar Rab Suresi geliyor. Diyor ki Allah-u Teala <gülüyor> Allah-u Lezî rafa'at semâvâd Gökyüzünü diken, yükselten odur. Bi hayr-i amedin teravneha Direksiz olarak görmüş olduğunuz gökleri diken odur. O Allah'tır. Sonra Ra'at Allah-u Teala bu direksiz olarak gökleri diktikten sonra Thumme estevâ alel arş Sonra Rabbiniz ne yaptı? Arşa istiva etti. Arşa istiva etti. Ra'd suresi. Sonra Taha suresi 5. ayet. Ra'd suresi 2. ayet. Ra'd 2. Sonra Taha. Diyor ki Allah dolayı. Er-Rahman. O Rahman ki? Al-arşı istiva. Arşına ne yaptı? İstiva etti. Arşının üzerine çıktı. Taha suresi 5. ayet. Sonra Arka'dan Furkan suresi 59.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 İstiva etti yükseldi. Bu tefsir sureti 4. ayet. Sonuncu ayet arkadaşlar. hadis suresi, hadis 4. ayet. "Vellezî halakassemâvâti velardı <gülüyor> fî sitte teyâm. Yere ve göğe 6 günde yaratan odur. <gülüyor> Sonra ne yaptı? Arş'ına istiva etti. Daha başında açıkladığımız gibi bu 7 surenin 7 ayetin hepsinde nasıl kullandı Allah Allah'a? İsteva alel arş. Yani arşın üzerine ne yaptı? Yükseldiği Yunus suresi 3. ayet. Yunus suresi 3. ayet. Dikkat ederseniz arkadaşlar Allah Teala'nın arşının üzerinde olduğunu gösteren, arşının üzerine istiva etti, yükseldiğini gösteren apaçık istiva kelimesiyle kullanılan kaç ayet var? 7 tane ayet var. Ama bunun dışında Allah Teala'nın arşının üzerinde olduğunu, göklerde, yukarılarda olduğunu, göklerin üstünde olduğunu arşın üzerinde olduğunu gösteren diyor ki alimler bine yakın ne var? Delil var bine yakın. <gülüyor> Mesela allah Teala diyor ki arkadaşlar Kadir Gecesinde biz onu ne yaptık? <gülüyor> Kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ne yaptık? <gülüyor> i̇ndirdik. Yani Kur'an ne oldu? Bir yerden <gülüyor> indir. Diyor ki başka bir ayette şimdi gelecek o zaten. Güzel söz ona yükselir değil Mehmet? Güzel söz ona yükselir. Ruh ne yapar arkadaşlar? Çıktığı zaman insanlar yükselir. yükselir. Melekler yükselir. ona yükselir. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet. Göktekinin üzerinize taş yağdıran fırtınalar göndermesinden emin misiniz? Ayete bakın. Göktekinin yani göğün üzerindekinin bu da ayet. Yine aynı ayette göktekinin sizi yerle bir etmesinden ve yerin sokur sokur kaynamasından emin misiniz? Yani güvende misiniz? Dikkat ederseniz ayetlere ne var arkadaşlar? allah Teala'nın göktün üzerindeki arşıda olduğunu ifade eden, arşının üzerinde olduğunu ifade eden neler var? Deliller var. Bunların en az için hadis var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir cariye, bir kadın çobanlık yapıyor. Sahibi ona bir tokat atıyor. Bir koyunun Ölmesinden dolayı, kuzunun kur kuzu tarafından öldürülmesinden dolayı. Aleşat Vesselam o kadın köleyi duruyor. Kadar diyor ki, Eyn Allah. Allah nerede bu manada? Kadın ne diyor arkadaşlar? Eliyle bazıları yukarı gösteriyor. Bize diyor ki, fiş sema. Göğün üstünde. Göğün üstünde diyor. Ki açıkçası fi'nin ala manasında, üstünde olduğu manasını nasıl geldiğini. Peygamber aleyhisselatında ben kimim diyor kadına. Kadın diyor sen de Allah'ın. Rasulüsün. Diyor ki sahibine bunu azadır. Bu kadın nedir? Mü'minedir. Müminedir. Deliller arkadaşlar saymakla bitmeyecek kadar çok. Bir de arkadaşlar ne var? allah Teala'nın Allah-u Teala'nın doğuştan doğuştan insanın sıfratına yerleştirdiği bir gerçek var. Bir gerçek var. Doğduğu zaman insan Bu bilgiyle doğuyor. Allah ona o bilgiyi bahşederek dünyaya getiriyor. O da ne arkadaşlar? Allah-u Teala'nın yukarılarda olur. Şimdi bugün küçük çocuğu olanlar... Mesela Emir! Emir! Emir gel bak bir şey göstereceğim. Emir Allah nerede? Göster bakayım. Göster bakalım. Elinle göster. Çikolata vereceğim sana. Evet arkadaşlar küçük çocuklara sorduğunuz zaman çocuğunuzu alıp yanınıza oturtup sorduğunuz zaman Allah nerede diye verecek cevap ne arkadaşlar? Yukarıda diyor değil mi? Niye yukarı? Kim öğretti ona? Babası mı öğretti? Hayır. Annesi mi öğretti? Hayır. Kim öğretti peki arkadaşlar? <gülüyor> Hatta toplumda bazen insan böyle e, dini bilgi almayanlar geldi Türkiye'de dini bilgi alırsa akilesi bozulmayanlar neden yukarıda Allah var? Neden yukarıda Allah var? Emir. Allah nerede? Söyle sana bu yüzyıl harcamı takır etsin bana. Göster elini hadi. Nerede Allah? <gülüyor> Sorduğunuz zaman küçük, küçük arkadaşlar. Tabii emir burada herkesin içinde yazar veriyor. <gülüyor> ben e, bunu hatta birisi anlatırken ya Allah'ım diyordu öyle bir şey mi olur? Yanımızdan yan, kız çocuğu geçti. Yeni çocuğa soralım o zaman. Çocuğa soralım kız çocuğuna. Dedik, ki, dedik şey. Allah nerede? Göster bize yani bu manada. Kız yukarı gösterdi eliyle böyle. Dedim, kim öğretti buna böyle? Sen mi öğrettin? Yok. Annesi mi öğretti? Kim öğretti? Okula mı öğretti? E kim öğretti o Demek ki ne arkadaşlar? Fıtrat. Zaten gönüller, kalpler dua ettiği zaman nereye yöneliyor? Anladım. Yukarıya yöneliyor. Rabbiniz, yaratıcınız nerede arkadaşlar diye sorulduğu zaman size kalbiniz nereye yöneliyor? Aşağı doğru dua eden var mı hiç? Yok değil mi? Rabbini yerin altında arayan var mı? Yok. Hatta böyle baş başa aldığın zaman, biraz sıkıntın olduğun zaman böyle evinin balkonuna çıktığında uf dediğin zaman böyle ya Rabbi yardım ettiğiniz zaman ne oluyor böyle arkadaşlar seni böyle bir şeyler bir duygu yukarı doğru çekiyor değil mi hissediyorsun işte senin Rabbin arkadaşlar nerede arşının üzerinde ehl-i sünnet vel cemaat arkadaşlar ehl-i sünnet vel cemaat Rabbinin Rablerinin yaratıcılarının ibadet ettikleri ilahlarının arşının üzerinde olduğunu yapmakta şeksiz ve şüphesiz bir şekilde kabul etmekte. Ancak bidat ehli olan insanlar, cehmiler, mutezileler, maturiler, eşariler ne demekte? Ne demekler? Allah her yerde. her yerde. Ama mekandan münezzeh Ne demek bu? Yani hem her yerde hem mekandan münezzeh. Yani mekandan münezzeh ne demek? Yok, yok. Mekanda değil. <gülüyor> hem her yerde hem her yerde değil. Yani bu ne demek? Aslında yok. Yani yok'un tarifi olur? Hem her yerde hem de yok. Öyle şey var, Ama erişmetlerce cevap onlara diyor ki yani aklen bile aklen bile bütün bu delillerden sonra aklen bile Allahu Teala'nın her yerde olmadığını, her aklını yapmak zorunda aslında. Böyle zatıyla her yerde olmanın kabul etmek zorunda. Niye arkadaşlar aklen Allah Teala niye her yerde olamaz? Zatıyla. çok iyi olduğu için. Arkadaşlar her yerde olursa Allah'ın şanına şerefine yakışmayan yerlerde de olması lazım. Aşağı, tuvalette, banyoda, insanın kanının içinde, kötü yerlerde, değil mi? Ama Allah bundan... Çünkü buralarda bir yer mi? <gülüyor> yer. Buralarda bir mekan mı? Mekan. E Allah Teala zatıyla buralara nasıl layık? Görülebilir. Ama Allah Teala arkadaşlar her insanın fıtratına öğrettiği gibi, straten de verdiği gibi, Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı gibi arşın üzerine ne yapmış? İstiva etmiş, yükselmiş. Arşının üstüne istiva etmesi allah Teala'nın nasıl bir sıfatı arkadaşlar? Fiili bir sıfat. Fiili. Çünkü Allah-u Teala'nın bir zati sıfatı var, bir de fiili sıfatları var. Daha önce açıklamıştık bunları. Allah-u Teala'nın hayat sahibi olması, ilim sahibi olması, kudret sahibi olması. Bunlar neyin sıfatı arkadaşlar allah Teala'nın? Zati. zati sıfatları. Allah'ın gülmesi, gazap etmesi, arşının üzerine istiva etmesi fiili. Allah Teala'nın bir de arkadaşlar her zaman için yukarıda olmak ulûs sıfatı var. Ulû. Bu kalemim de, Bu sıfat hangi sıfat oluyor arkadaşlar? Ulûs sıfatı. Şuraya, Arapça olur. Evet, ulûs sıfatı Allah'ın rahmet sıfatıdır. İstiva. İstiva fiili sıfattır. Nasıl yapıyor arkadaşlar bunu? Yüce Allah Teala ettik arkadaşlar. Allah Teala yeri ve göğü yarattıktan sonra Arş'ına ne yaptı? Arşının üstüne istiva etti. Ondan önce arkadaşlar Allah'ın nerede olduğumuzu Allah'a vermiş mi? Evet. Vermiş. Onun için bu konuda konuşmaya bir hakkımız var mı? Yok. Yok. Aa, ondan önce de biliyoruz ki Yaratılmış mekan olarak yer olarak neredeydi? Yukarıdaydı. yukarıdaydı. Yarattıktan sonra arşının üzerine ne yaptı? Özel olarak fiiliyle istifa etti. Ama ondan önce de Rabbimiz hiçbir zaman için yarattığı mahlukatlarla beraber içse olmadı. Çünkü düşünün. Allah Teala ezelden beri var mı arkadaşlar? Var. var. Ezelden beri Rabbimiz var, Mevcut. Bu böyle biliniyor. Sonra arkadaşlar Allah Teala yeri göğü yaptı, yarattı. Sonra insanları yarattı. Şimdi Allah Teala vardı ve yeri göğü yarattı. İnsanları yarattı. Allah her yerde demek şu demek. Allah yarattıktan sonra onlarla dedi ne yaptı? Hiçse şey çekildi. Onlarla beraber her yerde oldu. Burada da zaten ne deniyor sapık fırkalarda? Hulülcülük. Ne demek Hulülcülük. Allah her yerde ne yaptı? Girdi. Her yerde bulundu. Bu Allah için mümkün mü arkadaşlar? Haşa. Mümkün değil. İşte Allah zelâ istiva etmeden önce neler neredeydi? Ali. Ne demek Ali? Üstündü. Ama yarattıktan sonra yerine göre. Ne yaptı? Altını yaptıktan sonra arşın üzerine. Sililer ne yaptı? İstiva etti. O zaman istiva ediyoruz. Allah Teala'nın fiili bir sıfatı Olum ise Allah Teala'nın zati. Allah her hiçbir zaman kullarıyla zatiyle içse olmalı. Her zaman zati olun, zatiyle nevi yukarıdaydı, yükseklerdeydi. Ama yeri böyle yaratmadan önce ve aslı istiva etmeden önce yeri yarattıktan sonra nerede olduğunu bu manada bize haber vermediği için. Bizlerin bu konuda konuşmaya hakkı yok. Şimdi arkadaşlar bidat ehli, bidat ehli dediğimiz gruplar allah Teala'nın istiva etmesini, yükselmesini nasıl anlıyorlar? Ne diyorlar onlar? Hâkim oldu. Ele getirdi, Hakim oldu. Çünkü biz ya, onlar Allah'ın ayetleri ve sıfatlarını ne yapıyorlar? Ayeti direkt inkar edemiyor, ayeti. Alıp böyle bir şey yoktur, ben bu ayeti inkar ediyorum dese zaten direkt ne yapar? olup dinden çıkar. Ama neye yerseniyor? İstiva kelimesini değiştirmeye yerseniyor. Biz daha önceki derslerimizde buna örnek vermiştik. Onlar mesela Allah Teala'nın iki eli, iki el sıfatını neyle değiştirmeye çalıştılar? Kudret. Kudret. Kudret. Allah'ın kudreti diye tahrif ettiler. İstiva'ya gelip ne yapıyorlar şimdi arkadaşlar? Diyor ki Allah yani isteva yani istila etti. Ne demek istila etti? Ele geçirdi. <gülüyor> İstila etmek demek ne demek arkadaşlar? Ele geçirmek. Peki biz bu yedi ayete geldiğimiz zaman, yedi ayet Allah Teala'nın istiva etti, arşına istiva etti, ayetlerine baktığımız zaman. Üstüne çıktı manasını kaldırıp da onların dediği gibi ele geçirdi manasını koysak. Mana doğru olur mu? Dedi ki Allah yeri ve altı günde yarattı, sonra arşı ele geçirdi. <gülüyor> Ondan önce, bakın, onların dediğine göre, onların dediğine göre yükseldiği kelimesini alıyoruz, varsayarak. Diyoruz ki istivayı alın, yerine ele geçirdiği koyun. İstila etti değil. Ve ayetleri kurabiliyorsunuz. Diyor ki allah Teala, Allah yerine göğü altı günde yarattı, sonra arşını ele geçirdi. Sonra arşını Burada nasıl bir çürük mana çıkıyor? Çürük taraf nerede burada? Başka, başka. İki tane daha fazla çürük mana çıkıyor. Başkasına bir. Almış. Başkasının elinden almış. Sanki mücadele edip elin, arşı elinden birisi vardı da başka ila, Ona galip gelip de ne yaptı? Onu aldı manası var. İkinci çürük mana arkadaşlar varsaysak ki Allah ele aldı. <gülüyor> e zaten allah Teala arşı ele aldı. Arşının dışında birçok şeyi ele aldı. Mesela yani, hakimiyet kurdu. Allah Teala'nın dünyaya da hakimiyeti var. Gökyüzüne de hakimiyeti var. İnsanlara da üzerinde de hakimiyeti var. Hepsini ele geçirmiş. Arşın tek başına zikredilmesinin manası ne o zaman? Yani Allah arşını ele geçirdi. Manası verilirse eğer. Yani, Arş zaten Allah'ın elinin altında olan, gücünün, kudretinin altında olan bir mahluk. Onun dışında Allah Teala'nın yani arşın Diğer mahlukat olan üstünlüyor o zaman. Yani diğer mahlukat insan, dünya, semavat, gökyüzü ve Allah'ın istila etmiş olduğu, elini almış olduğu hükmü altında olan yaratıklar. Bunların arasından arş o zaman? Ayırt deliliyor. Yani arşın bir özelliği olmalı ki, diğerlerine mezar. Allah onu oradan yapmış olur, Kur'an'ın hikmetmiş olsun. Peki arşın özelliği ne arkadaşlar diğer mahlukata göre? Ancak bizim vermiş olduğumuz manayı verirsek arşın, Orada zikredilmesinin manası ortaya çıkıyor. O da ne arkadaşlar? Allah ne yaptı? Arşının üzerine, yedi ve göğü yaratıktan sonra istifa etti. Üçüncü bir yon, üçüncü bir çürük yon. Allah yedi ve göğü yaratmadan önce, altı gün yaratmadan önce, Demek ki arş kimin elindeydi? Başkasının elindeydi. Çünkü Allah ondan sonra ne yaptı onu? Ele geçirdi manaları gibi çürük, anlamsız ne yapıyor? Manalar ortaya çıkıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar istiva Allah Teala'nın arşının üzerine istiva etmesi, yükselmesi, yükselmesi insanların sıfatlarını kabul ettiği bir şey. Hatta eski tarih kitaplarında Hicri 400. 300. yüzyıllarda yazılmış tarih kitaplarında dahi bir tarihçi Asrın halifeti Rusya tarafına gönderiyor. Rus şeylerin, eee, ösmanların memleketlerini oraya gönderiyor. Asıl Türklerin olduğu yere gönderiyor. Tabi o zamanlar tam anlamıyla bir dindarlık yok Şamanizm var Oralarda Adam diyor ki işte hiçbir din bu manada bir dindarlık yok Bir şey yok ancak diyor yağmur yağmadığı zaman Kuraklık olduğu zaman insanlar bir meydanda toplanıp Yukarı doğru ellerini açıp yalvarmaya başlıyorlar Diyor Yani allah Teala diğer dinlerde dahi Diğer dinlerde dahi Ne var? Birçoğunda Allah'ın Yukarıda yukarı olduğu var Şimdi delil de olacak firavun dahi Firavun dahi Haman'a diyor ki Haman var veziri Haman'a diyor, ki, bana diyor, gökyüzüne doğru bir yap, yap? Kule yap. Kule yap ki Musa'nın iddia ettiği ilahının, göklerin yollarını tutunarak, o yola girerek Musa'nın ilahına ne yapabileyim? Ulaşayım. Ulaşayım. Yani Musa'dan ne öğrenmiş Firavun? <gülüyor> Allah'ın gökte olduğunu öğrenmiş, ağaçımız önünde olduğunu öğrenmiş ki, Firavun Musa'nın yalancı olduğunu ispatlamak için Haman'dan ne istiyor bir? Kule yapmasını istiyor. Yani onun için diyorlar ki alimler, Allah'ın arşına istiva ettiğini kabul eden Musevi'dir. Ne demek Musevi? <gülüyor> Musa'ya uyan. Ya Musevi Yahudi manasında değil. Yahudilere ya, niye Musevi deniyor? <gülüyor> Musa <gülüyor> aleyhisselama uyguluklarını iddia ettikleri için. Düşünün istivayı kabul eden adam Musevi'dir, Muhammed'idir. İstiva'yı kaldırıp yerine ula. Allah hükmetmiştir. Arşını ele geçirmiştir. Diyen de kimdir diyor? Firavunî. Ne firavuni? Firavun'un yolundan firavunu takip edendiriyor. Yani bu kadar tehlikeli bir durum. İstiva, allah Teala'nın arşına istiva etme sıfatını ne yapmak? İnkar ediyor. Bir de tehli, hem allah Teala'nın istiva etmesini, arşunun üzerine yükselmesini, bu fiili sıfatını inkar ediyorlar. Hem de allah ne Teala'nın yukarıda olduğunu, ulum sıfatını, ölüm sıfatını ne Hatta onlardan bazıları secde ediyor ki, secde ederken,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 üstünde. <gülüyor> ilmiyle görmesiyle, takip etmesiyle, kontrol etmesiyle, her, her yerde. yerde değil. Bundan açık bir şey yok. Fıtrata bundan uygun bir şey yok. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sorduğu soru bu. Dinin önde gelen sahabelerinin, dinin önde gelenleri olan sahabelerin ve sahabeden sonra gelenlerin hepsi buna inanmış. İmam Ebu Hanife buna inanmış. İmam Şafi buna inanmış. İmam Ahmed buna inanmış. Şimdi bizler bu manada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben Matur'u diyeyim. Ee, o zaman Allah her, her yerde. yerde. yani sen böyle diyerek alimlerin dediği gibi firavunun ney olmuşsun peşinde giden yolda giden bir adam olmuşsun Allah Teala'nın bu sıfatını inkar ederek Allah'ın Nahl Suresi 50. ayette diyor ki onlar üstlerinde olan Rablerinden korkarlar yekâfûne rabbehüm min fevkihim yekâfûne rabbehüm min fevkihim onlar üstlerinde olan Rablerinden ne yaparlar korkarlar. Bu da arkadaşlar Rabbimizin yukarıda olduğunu, hem olum Dağı'nın hem de Ars'un üzerinde olduğunu de ispat ediyor. Ama onlar bir ehli, milat ehli. Bu istivayı, yükselmeyi ve bu ayeti, "Tekâfunu Rabb'danın misal üstlerinde olan Rabb'lerinden korkarlar." Ayetin nasıl anlıyorlar? Nasıl bir üstünlük kabul ediyorlar? Ne? Mehmet nasıl bir üstünlük kabul ediyorlar? Evet. Yani Üstün bir varlık oldu. Şanıyla, serefiyle üstün. Ama zatıyla diyorlar o her yerdedir, yerdedir diyerek seyranda ve ashabına zihin önünde gelerek imam muhalefetine ne onlar? Muhalefet, Muhalefet etmekte. Arapçada hiçbir bilim adamı, Arap dil bilimcisi, bırakın teşhisleri, isteva kelimesinin ele getirmek manasında geldiğini ne yapmamış arkadaşlar? Söylememiz. hiçbiri söylememiş ayetlerle ilgili bilgiler verelim allah Teala'nın istiva kelimesini alayla ile kullandığı Nuh'un gemisi ile alakalı kullandığı ayet Hud suresi 44 Nuh'un gemisi Cudi dağına ne yaptı? İstiva etti yani yükseldi Allah size bilmeniz için <gülüyor> güzellerle, fırtalarla bilmeniz için hayvanlar yarattı manasındaki ayet Zuhruh suresi 12. ayet Bunlar alayla kullanılan ve bir önce vermiş olduğumuz Rabbimiz ne yapması? Arşın üzerine istiva etmesini ifade eden ayetler. Sonra arkadaşlar, Şeyhülislam Hulistan Ümteymiye, allah Allah-u Teala'nın üzerinde olduğunu destekleyen istiva kelimesinin dışındaki diğer ayetleri getiriyor. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, allah Teala'nın şu, şu sözü, <gülüyor> Ya İsa, Ey İsa, inni mutevaffike, Ben seni uyutacağım. Ve rafi'uke ileyye, seni kendime yükselteceğim. Rafi'uke ileyye, seni kendime ne yapacağım? Yükselteceğim. Bakın arkadaşlar, dedik ki bine yakın bulun delili. Mesela soruyorsunuz, bunlar miras kandilini kutluyorlar. Ki dinimizde böyle bir kutlama yok. Diyorsunuz ne oldu bu kandil gecesinde size göre? Yani niye kutluyorsunuz bunu kutlamamızın şeyi ne? Diyorlar, peygamber ne yaptı? Yani, Mirağa yani. yükseldi. Yani yukarı arşa yükseldi. ile görüş. Hem burada öyle diyor. Hem de diyor ki. Her <gülüyor> <Allah, gülüyor> <öyle> yani. <gülüyor> yani. arkadaşlar Allah da arşın üzerinde olduğuna dair değil. Bazen de bunu bine çıkartıyor. Bin. İsa selamı ne diyor Allah Teala? <gülüyor> Ali İmran suresinin Ayette. ayetinde. İsa seni uyutacağım ve kendime şey yükselteceğim. Şey. yükselteceğim. Sonra arkadaşlar İsa suresinde 158. ayette diyor ki, ma Onlar diyor İsa'yı öldürmediler. Çünkü geçen dersleri anlattık ya öldürmeye geldiler. Onlar bir hile kurdular Allah, bir hile kurdular. Allah Nisa surat 158 e diyor ki, ma qataluhu. Onu öldürmediler. Rama falabuhu. da gelmediler. ben <gülüyor> <gülüyor> birliket. Allah ne yaptı diyor? Rafa ahulla iley. Onu kendisine refetti. Yani yükseltti. Özellikle yani Allah falan yukarıda ki. İsa ne yapıyor? Göre yukarı, semaya yükselir. Bunda nekt arkadaşlar delil. Sonra arkadaşlar Fatih suresi diyor ki İleyif <gülüyor> kelimut tayyib'' tayip, yapsın. O deden yükselir. Ne kelim tayyib, Güzel söz. Yani zikir. Allah'ı zikretmek, Allah'ı almak ona yükselir. Onun için mümin hissedir, hissediyor arkadaşlar Allah'ın zikrini yerine getirdiği zaman. Estağfurullah estağfurullah la ilahe illallah wahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd ve ala kulli şey'in kadir. Subhanallah ve bi hamdihi. Subhanallah ve bi hamdi subhan rabbil alamin. Dedim zaman. Subhânu'l-kuddûs, rabbul melâiketi ve'r-rûh. Dedim zaman. Yani Allah zikrettiği zaman o kelimenin Allah'a yükseldiğini Allah tarafından eğer kabul olursa o içindeki rahatlığı huzuru ne yapıyor? Kesiliyor. Çünkü Allah Teala diyor ki: "İleyye ona diyor yes adu yükselir. El kelimut tayyib dilesen ona yükselir." Bu ne demek? Allah her yerde olsa böyle bir ayet indirir miydi? Diyor ki Allah salih amelleri de ne yapar? Kendine yükseltir. Salih amelleri de ne yapar? Kendine yükseltir. Diğer bir ayette Firavun'un bahsetmiş olduğumuz ayet diyor ki Firavun Gafir suresi 36. 37. ayet Ya Haman, ey Haman vezir, bakan, gel diyor İbnili sarhan bana bir kule yap Yüksek bir kuleyat gel. Niye? <Gülüyor> la أَغْلُغُ الْأَسْبَابِ Yol tutarım. Gökteki Yol yollara varırım. Davul geçiyor. Yollara girelim de أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ Semavatın göklerin yoluna girelim. Eee? ya Görürüm. Orada görürüm. Neyi? İla ilahi Musa. Musa'nın ilahını görürüm. Hani Musa diyor ya Rabbi ağaçını ah, de. Sen de gel bana bir kuleyat. üstüne çıkayım ben. Ne yapayım? Bakın arkadaşlar Sirevun. Musa Aleyhisselam'ın neyle alay ediyor? <gülüyor> Rabbinin neyle? Yüksekte <gülüyor> <gülüyor> olduğuyla alay ediyor. Gel diyor bana bir kule yap da o, o, oradan diyor açılıyım. açılayım Musa'nın ilahını orada bir görürüm belki yakalarım, görüşürüz. İddia ettiği gibi eğer oradaysa. Yoksa zaten diyor göremeyim, göremem diyerek söyleriz. Ne yapıyor? E, daha çünkü diyor ki Ben diyor Musa'yı yalancı olarak kabul ediyorum, sanıyorum. O bir yalancı. Yani yalancı Onun için aileler boşuna dememiş. Allah'ın istivasını inkar edenler Sir'auni, Sir'aun'un teşinden gider. Allah'ın istivasını, arsının üzerine kabul edenler ne der arkadaşlar? Mufevi <gülüyor> Muhammedi <gülüyor> ve Hanefi'dir aynı zamanda. Hanefi. Çünkü İmam Ebu Hanife de ne yapmış? <gülüyor> Bunu söylemiş. Şimdi okuyacağız da İmam Ebu Hanife ne demiş? Şimdi Belki bizi buradan duyan, bizi dinleyen diyebilir. Tamam her şey güzel hocam. Deliller güzel, ayetler güzel. Arapça olarak güzel anlattım da sen nereden çıkarıyorsun bunları? Kim var? Senden daha büyük alimler yaşamış. Onları söyle bize. Senden beraber olan insanlar var mı diye. Herkesin aklına böyle bir soru işareti gelebilir. İnşallah dersleri ne yapacak? Onların nakliyle yani bu sözü bizim uydurmadığımız bila bu sözün Ehl-i Sünnet'in tüm alimlerinin İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, Malik'in sözü olduğunu buradan ne yapacağız size? İnşallah nakledeceğiz. Yani bu böyle matematiksel olarak kendi başımıza oturup uydurmuş olduğumuz şeyler değil. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de peygamberine indirdiği, peygamberinin ashabını anlattığı, ashabından da tabiinin alıp tabukuna kadar gelen bir din bu arkadaşlar. Bunu, buna iman etmemek Bunu inkar etmek bir küfürdür. Ama bu insanlar bu kadar büyük yanlışlık olmasına rağmen ne yapmaktalar? Büyük devletler kurma peşinde, devletleri yıkma peşinde. Koskoca Seyyid Kutup 26 cid, yani kaç cid kitap yazmış Seyyid Kutup'tan adam. Ama bu hakikati ne yapamamış? Öyle, Öyle yani. Seyyid Kutup. Firdimali Kur'an yazmış. La ilahe illallahın manasını sorduğun zaman ne diyor? Allah'tan başka? Yaratıcı yoktur diyor. Sen kaç tür Rabbinin nerede olduğunu bilmeyen insanlar, Rabbinin Ra ayetlerinin manasını bilmeyen insanlar. Ama bugün birçok topluluklar, birçok insanlar yapmakta. Bu adamın kitabını okuyarak, yaratıcılara karşı ayaklanmaya çalışmakta, insanları teşvik etmeye çalışmakta, sağda solda diğerleri patlatmaya çalışmakta. Ama hala ona karşı sevgi beslemeyi bazı insanlar devam etmekte. Buralar arkadaşlar, o adam ve onun benzeri olan o tipler. Önce oturup ne yapmalılar? Rablerini. Rabbini tanıyamamış. Rabbi her yerde ona göre. Tuvaletin içinde, hamamın içinde. Ona göre Rabbi her yerde. ona Peygamber'e göre, Allah'ın kitabında yazan'a göre Rabbimiz arşının üzerinde. üzerinde. Diyor ki, Mülk Suresi 16. ayet. Emin misiniz, güvende misiniz diyor. Rahat mısınız? Yani bu garantiniz var mı? Yani namaz kılma. Allah'a isyan et. Her türlü fikri yap. Yani güvende misin? Neye bakımdan? Memsit sema gökyüzündekinden güvende misin? Yani gökyüzünde Allah'tan, gökyüzünde olandan güvende hissediyorsunuz diyorsunuz kendinizi. Niye? Arkadaşlar hatta böyle dikkat edin. Kışın rüzgar çıktığı zaman, biraz böyle çatılar uçmaya başladığı zaman insan ne olur? Korkar. Öbür türlü hava güzelken mesela, yani hiç aklına gelmez. Günah ama hatabı var. Allah bizi yakalayacak şey gelmez, gelmez, değil mi? Ama işte gece ikide üçte donk donk yağmur yağıyor, dangır dangır sallanıyor bir şeyler. Şirkin, ben e inanıyorum ki, her insan günahçı bir insan, o aklına o günahı getiriyordur. Yani adam olur, yarın güneşte olsun da adam olacağım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Allah sana diyor ki, e, tüm. Yani, garantiniz mi var, güvende misiniz? Menfis sema gökyüzündekinden, gökyüzündekinin ne yapmasından? Ben yah, cihat bir kumul art, sizi yere geçirmesinden güvendiniz misiniz? Bakın arkadaşlar, Allah teala İsrail, <gülüyor> Allah merhaba efendim, 20 binden beri vuruyor, vuruyor, vuruyor, yani ölü sayısı 1000. Allah teala arkadaşlar, gö gölcükte bir deprem oldu, Allah bir daha yaşatmasın bu ülkeye, bu insanlara. 45 saniyede 100 bin kişi öldü. 45 saniye. Ve hiçbir garanti yok yani. Haberi yok. Allah'tan böyle bir çek almadık. Böyle bir şeyin on sene daha yaşanmayacağına gayet. Değil miyiz? Belki buradan çıkacak ayağın olacak. Herkese bir dekan yakalacak. Talk. Binalar çökecek. İşte Allah sana diyor ki. Güvenle misiniz gökyüzünün, gökyüzündekinin sizi yere geçirmesinden. Yani gerçekten korkmak lazım. Öyle bir topluluk yaşıyoruz ki alimleri bile Allah'ın her yerde olduğunu söyleyen topluluktan. Allah nasıl razı olur ki? Akidesini bilmeyen Rabbinin... İsim ve sıfatlarını tarif eden İnsanlardan Allah nasıl razı olsun, Nasıl güvende olabiliriz Günah işleyen namazını kılmayan Kendimizde zemlenmeyen insanlar topluluğuyla Kendimiz olarak ve arkadaşlarımız olarak sevdiğimiz olarak nasıl güvende olabiliriz Onun için kendini güvende Hissetmek istiyorsan Rabbine ne yapacaksın arkadaşlar İstediği gibi itaat edeceksin Önce onu sana tanıttığı şekilde kabul edeceksin İzahiye temuz Yani sizi, yeryüzü, yer, e, sizi yere geçirmesinden ve yerin fokul fokul kaynamasından, yerin sallanmasından emin misiniz? Yani böyle bir zararınız var mı? Yok. <gülüyor> Allah Allah. yeri arkadaşlar şu halıyı salladığım gibi ondan daha büyük bir şekilde ne yapar Allah'a Sallar yani. Bunu depremi gören, o saatte uyanık olanlar yaşamış, hissetmiş ve anlatmış, anlatmışlar, görmüştük. Yine aynı surenin Mulk suresinin hemen o ayeti. Diyor ki: "Anne tonundan yüzündekinin üzerinize taş yağdıran rüzgarlar, fırtınalar göndermesinden emin misiniz? Göndermemesinden emin misiniz? Ya böyle bir garantiniz var mı? Allah Teala arkadaşlar. Yani bazen görüyorsunuz mesela Medine'de bazen bir bakıyorsunuz bütün yol almış. yanmış. Saat çekirge bakamıyorsun basamıyorsun, yarım saat çetirge olmuş. O çetirgeyi yağdıran Allah Teala Gökten senin kafana ne de yağdırabilir? Evet. Taş. Böyle bir garantim var mı? Allah sana yağdırma yedemliği sözler vermedi. İşte Allah, Allah diyor ki yüzündeki olan o Allah'tan yüzündekinin, ayetteki ifade çok açık. Şimdi burada hemen bidat ehli neyi yakalıyor? Arapça bilenler bilir arkadaşlar. Arapça dersine gelenler. Daha önce okumuş olanlar. Fis sema diyor. Fi. Fis sema. Ne demek fi? arkadaşlar fi? Le'da. Ne demek yani? Le'da yani? İçinde. İçinde demek fi. Fi Arapçalık içinde demek. E şimdi bu ayeti nasıl Bir bidatçı kafasında kurt olan ne yapabilir? Bunu kurcalayabilir. Sen kalbin saf. Allah seni doğru fıtratta yaratmış. Sen bu ayet okuduğun zaman direkt aklına gelecek? Rabbin arşının üstünde. Yoksa göğün içinde Değil çünkü gökyüzü bu gördüğün gökyüzü Bir mahluk Allah'ın içindedir dersen O zaman her yerlerine diyebilirsin Ama bizim dediğimiz başka bir şey O da Rabbimiz Bu gökyüzü yedi kat gökyüzü ki çok büyük dedik Anlattık onu kürsüsü bunların hepsini kuşatmış Bu kadar büyük Kürsüsünden daha büyük olan bir arş var Ve Rabbimiz o arşunun Üstünde Ama ayet diyor ki Fis sema Fis sema gökyüzünün içinde Bir anlaşılabilir mi acaba? Nasıl cevap veririz? Muhkem oyla. Arapçada. Non ha mandato tutti Arapça? Şimdi söyle, evet, iki türlü. Bir sema kelimesi ağadır. Sema kelimesi Arapçada tek başına gökyüzü olarak da anlaşılmıyor. Sema demeyiz zaman Arapçada yükseklik anlaşılıyor. Yükseklik. Sumu deniyor. Sumu. Sema yesmu denildiğin arsı. Bugün bile kullanılıyor. Sema yesmu yani ne yaptı? Yükseldi. Eğer semanın manası burada yükseklik olarak kabul edilirse yükseklik olarak kabul edilirse ne diyoruz arkadaşlar? Zaten burada sorun yok. Buradaki maksat o gördüğümüz, gördüğümüz değil, Yükseklik olan arsının üstü manasındaki semadır. İlk görüş bu. Tamam. Zaten semaya da niye sema ismi verilmiş? Çünkü yüksek olduğu için. Tamam. Ne dedik? Kim bu cevabı tekrarlayabilir bize? Kasım. Sema ne demek? Yüksek demek. Yüksek demek. Yani buradaki semadan naksak şu gördüğümüz bulutların olduğu, yıldızların olduğu sema Peki. değil. Onun üzerindeki olan arşın üstü, yukarıları yani. Bu, bu yörümü yaptığımız zaman, bu manayı kullandığımız zaman Arapçada bir sorun kalıyor mu? Kalmıyor. Kalmıyor. Çünkü buradaki sema, o dar sersevedeki sema Peki. değil. İkinci açıklama arkadaşlar. Si kelimesi, Arapçada si yani içinde olarak kullanılan kelime, bazen ala manasında, üzerinde manasında da kullanılıyor. Mesela arkadaşlar, Firavun, Firavun, diyor ki, Taha sureti 71. ayet, Taha sureti 71. Sizlere diyor, vurma kütüklerinin içine mi asacağım, üstüne mi atacağım? Nereye asılır? Bir insan hurma tüyünün neresine asılır? Nere. Hurma dallarının i̇şte üstüne asılır. Al bakın firavun nasıl kullanıyor? Le usalliben kun sizi asadır. Fi juzuğün nahi fi olarak var. Demek ki Arapcada fi kelimesi fi ne olarak kullanılabiliyor? İşte. Ala. Diyor ki Allah Allah olarak. Temsu fi art. Yer yüzünün içinde mi, yürüyün, içinde mi i̇şte, işte. üstünde mi i̇şte, işte. yürüdüğün? Üstünde yürüdüğün. Temsu fi art. Yer yüzünün Demek ki fi kelimesi yani fit sema Sema'nın içinde manası Pasiret dedi zorunlu mu? Yok fi kelimesi Arapça'da birçok yerde Hangi manada kullanılmıştır? <gülüyor> Ala O zaman arkadaşlar iki türlü cevap verdik, bu iki cevabı Kim bize tekrarlayacak İlker? Birinci cevap Sema'dan maksat Sema'dan maksat Yüksekliktir Sema'dan yüksekten <gülüyor> yüksekliktir <olan gülüyor> Bunu sen bırakabiliyorsan zaten problem yok İkincisi Kadir İkincisi de e, fi hı hı. her zaman içinde kullanılacak diye bir kural yok. Yok, ala e, manasında da Arapça'da gelmektedir. Ve sonra aslında onu ne demiş? E, sizi hurma kütüklerinin üzerine, üzerine. asacağım. Apacağım. Ama neyle kullanmış bunu? Fi. Fi, Taha Suresi evet. 70. ayet. <gülüyor> le usallibennekum fi cüzuin. <gülüyor> <gülüyor> sizi ne yapacağım? Hurma kütüklerinin üstüne atacağım ama fi ile kullanmış. Yani ala manasında gelmiş. Yani burada bidat ehlinin kafasında kurt olan kafasına çürüt, kafasındaki fikirleri çürüten kurt taşıyan o adamın nasıl bir şey var mı? Allah'ın izniyle? Yok. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Şeyh Hüseyin Allah'ın arşına istiva etmeyi zikrettikten sonra bu sıfatını zikrettikten sonra allah Teala'nın kullarıyla kullarıyla beraber olmak sıfatına Şeyhul İslam'ın teymiği hemen Allah'ın arşının üzerinde olduğunu anlattıktan sonra, bunu bize Kur'an-ı Kerim'deki delilleriyle sonra, buna uygun olarak hemen neye getiriyor? Allah faalâ kullarıyla nedir? Beraber ediyor. Çünkü ikisi, beraber yani ve Allah'ın beraber olması sıfatları, bidat ehli tarafından, özellikle Allah'ın beraber olması, bidat ehli tarafından çok kullanılıp, Allah'ın istiva, arşının üzerinde yükselmesini, ne yapıyorlar? Beraber olmasına İnkar ediyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de demiş ki, ben sizinle beraberim. Nerede olsanız olun, ben sizinle beraberim. Demek ki yani Allah her yerde diyorlar. Ve bununla allah Teala'nın arşına istihar ettiğini söylediği ayetleri ve Allah'ın yukarıda olduğunu gösteren birçok ayetleri, delillerini ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Tahrif ediyorlar. Tahriften sonra da inkara gidiyorlar. Arkadaşlar, allah Teala hem arşın üzerindedir hem de kulları ile nedir? Beraber. Beraberdir. zatıyla beraberdir? Anladım. Hayır, zatı arşın Neyle Ne ile beraber edersen? <gülüyor> i̇lmiyle, <gülüyor> görmesiyle, duymasıyla. duymasıyla beraber. Mesela diyoruz ki diyoruz ki gidiyorduk ay da bizimle beraberdi, Gece yolculuğu yaptık. Ay peşimizden geldik. Ay ile beraber beraberdik. Yani ay yanınızda mıydı? Değil, neredeydi ay? Üzerinde. Seva'daydı. Ee, bir şeyin beraberinde olması demek, yanında olması demek onun yan yana olmasını gerektirmez. Mi? Gerekli bulmak. Değil mi? Hı. Diyorum ki Osman abi araba yanında arabanın yanında mı? Bunlar araban yanında mı? Yanında. Yanında. Nerede hani beraberinde? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her zaman zilt gibi içecek olmayı ne olmaz? Gereklenmez. Gerek <gülüyor> Veya diyorsun ki Çok diyorsun güzel. ki işte yürü <gülüyor> yanındayım. Arkandan yanındayım. Seninle beraberim. İşte Romanya'ya gönderiyorsun çocuğunu okumaya diyelim. Veya işte diğeri, cihareten. Sen hiç beraberindeyim korkma. E, sen Türkiye'desin. O Japonya'da maalesef. Nasıl beraberlik bu? Yani seni ne yapıyorum? Destekliyorum bana. İşte Allah'ın da arkadaşlar kullarına iki türlü beraberliği var. Bir... Onları görmesi, takip etmesi, onların her şeyini duyması dediğimiz genel beraberlik. Bir de kulların içinden Müslüman olanlara, peygamberlere, Allah'ın salih kullarına özel bir beraberliği. O da ne olması arkadaşlar? Allah'ın yardım etmesi, destekçi olması. Yani Allah'ın beraber olması iki türlü. Bir, görerek beraber olması. Herkesi görüyor, herkesi duyuyor, herkesi istiyor. İki, Özel beraberlik dediğimiz yani yardım etmesi, <gülüyor> destek vermek. Mesela peygamberimiz diyor ki Ebubekir'e "La tahzan. <gülüyor> Üzülme, korkma." Mağaradaydılar. Gelmiş müşrikler mağaranın ucuna. Bazıları hem televizyonda filmde edenler görmüştür bunu. Örünecek orada ne? örüyor bir. Aa, de ne yapıyor? Öyle, öyle, öyle. şey yok. Yani öyle bir şey yok. O yani sahih bir şey yok öyle. Yani sahih olarak bize nakli var O senaleyle Oraya konuluşmuyor ama ondan önce zayıf rivayetler var. Hatta Ebubekir diyor ki Radya olan ucundaydık diyor öyle. Şahit diyor ayaklarının ucuna baksalardı onlar bizi görürlerdi. Ama Allah ne yaptırmıyor ayaklarının içine? Baktırmıyor. <gülüyor> yani orada örümcek merümcek olduğunu gösteren hiçbir rivayet yok. Allah ona göstermiyor. Diyor ki Peygamberimiz ona Ey Ebubekir üzülme korkma Allah bizimle <gülüyor> Beraberdir. <gülüyor> Nasıl beraber arkadaşlar? Özel, bir beraberlik. özel beraberlik yani nasıl beraber, yani Bizi görüyor manasında değil Bizim, Bizi duyuyor manasında değil Yani bizi koruyor Himaye yani şey ediyor Destek oluyor, oluyor manasında Demek allah, allah, a, allah, a, allah a, peygamberlerine Ayetlere görecek takva sahibi olan tarihi olan sabredenler neler arkadaşlar beraberdir. Nasıl beraberlik? <gülüyor> Kursuz, <gülüyor> özel bir beraberlik Ne ile? Anladın mı arkadaşlar? Yani beraber Allah'ın kullarıyla beraber olmasıyla arşın üzerinde olması arasında bir tezat yok. bir çelişki, anlaşmazlık yok. Allah hem arşın üzerinde hem de kullarıyla beraber. beraber. beraber. Tamam mı? Evet. Şimdi geliyoruz. Hadis sureti de 4. ayet diyor ki O Allah temavatı ve yeryüzünü ne yaptı? Yarattı. Fî siddeti eyyem 6 günde alel arş. sonra arşına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 Nerede olsanız Allah sizinle beraberden Allah'ın zatıyla bizim yanımızda olduğu anlaşılır mı? Anlaşılır. Bunu mı? açıkladık mı? Açıkladık. Şüphesi olan var mı? La. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> ha, la. <gülüyor> la. <gülüyor> diyor ki, Vallahu bak bakın arkadaşlar ayetin zaten ayetlerin hemen peşine bakıyor ki hemen ayette O sizin nerede olsan sizinle beraberdir. Nasıl? Vallahu bima basir. Allah yaptıklarınızı görür. Bak hemen ayet açıklıyor zaten. Sizinle nasıl beraber o? İmâ ta'nâdûne basîr. Yaptıklarınızı görür. Hazret Suresi'ydi bu. Sonra arkadaşlar Mücadele Suresi diyor ki Mâ yekunu min necvâ selâse Üç kişi sızıldamasın ki arasında Açıklamıştık nasıl duyuyor demiştik. Vela ekser Pardon İllâhu ve râbihum. Üç kişi Arasında fısıldamasın ki onların dördüncüsü Allah olmasın. Nasıl Allah dördüncü? Zatıyla mı? Valla kimsenin yani evet. illa tabi sun kişi fısıldamasın ki Allah onların altındısı olmasın. Açıkladık Allah'ın duyma sıfatının ne kadar derin, ne kadar büyük olduğunu. Valla hmm. ya bunlardan da olsun, yani üçte bir, üçüden başladı. İster iki kişi tıslamasın. Sen zannediyorsun ne diyorsun ki yani ağaçlara devam diyor ya. Gel diyor odadayız. Ben duymuyorum. Yeni katıyoruz üzerindeki ne yaptı diyor? Duydu. Burada Ayşe'nin Radıyallahu'nun neyi var ayrıca? ne ispat ediyor? Aynen. Yedi kat göğün üzerindeki İstivayı İstivayı ispat ediyor. Yani hem yedi kat göğün üzerindeki arşın üzerinde hem de Elin duyamadığı fısıldıyı Duyuyor. İşte burada ayetleri Diyor ki İllâhu ve mâhum Allah onlarla beraberdir. Eynemâ <gülüyor> kânuh. Nerede olurlarsa olsunlar. Sûnne <gülüyor> yulebbihum. Bak hemen açıklayalım. Sûnne <gülüyor> yulebbihum. Allah onlara ne yapar? Haber verir. İma amilû yaptıklarını yevmel kıyana, kıyama, kıyamet kıyamet günü Onlara yaptıkları haber verir. Çünkü onları görüyor, biliyor. bi dikulli şeyin alîm. Allah. Bakın dikulli şeyin Her şey ne haber? Bilir. Yani beraberlik nasıl beraberlik? Yani bir masul değil. Eş'aribi, mutezire bu ayeti getirdiği zaman karşınıza mesela Hadid sureti 4. ayet Allah'ın nerede olursanız olur, Allah sizinle beraberdir. Ayetin aslında içinde de aynı var. Allah asrın üzerinde ne yaptı? Hı, İstihar var. var. Yani delil olarak tutulmaya çalıştık bir şey değil mi de aleyhine? Bir delil var. Sonra arkadaşlar Peygamber'in şu ayeti üzülme ey Ebu Vakir Allah bizimle beraber. Nasıl bir beraberlik? <gülüyor> Özel bir beraberlik. Şimdi bu ayette yine matun diyeyim eşarilere bir cevap var arkadaşlar. Madem onlar akıllarını kullanarak Allah'ın ayetlerini ve ufaplarını ini inkar ediyor. İri ne yapmış? Madem akıl demiş, alın size akıl. Bu ayetten nasıl bir cevap veriyor? Bakın nasıl bir cevap verildiğince. Söyle. Hocam orada ama Ayrı ayrı oluyor. Canım. Yok, burada şöyle bir onar cevap var. Şimdi mahlud ile Allah her yerde mi? Değil, her yerde. Mahlud Her yerde. Yani kullarıyla beraber mi? Beraber. beraber. Değil mi? Yani kafirlerle de beraber, peygamberle de beraber, Ebu Bekir'le de beraber. Şimdi onlara göre Allah her Ama ayette diyor ki, Ebu Bekir'e üzülme Allah bizimle beraber. Yani onların teksirine göre, kafirlerin yanında değil, Değil, değil mi? Onları defterine göre diyor ki onlar Allah her yerde Allah her yerde demek yani kafirlerle de beraber her yerde demek kafirlerin bulunduğu yerde de Allah var. Bizim bunun mağarada Allah var onların. Allah peygamber diyor ki, üzülme Allah bizimle beraber diyor burada. Yani onlarla beraber değil. De nasıl olacak? Demek ki buradaki beraberlik Allah Teala'nın zatıyla olan bir beraberliği arşının üzerinde olması desteğiyle yardımıyla, zatıyla, korumasıyla beraber olması. Tamam arkadaşlar. Evet. ki, inneni maakuma Musa Aleyhisselamla Harun Aleyhisselam korkuyorlardı, biliyorsunuz. Sen ona gitmeye. Korkuyoruz, taşkınlık, ağrımız yapmak falan diyorlar? <gülüyor> Azgın mı lan? Ne diyor Allah sana? Gidin ona. Inneni maakuma ben sizin ne beraberim.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 Kendine haramlardan sakınanlarla beraberim diyorlar. Bu özel nasıl bir beraberlik? <gülüyor> özel bir beraberlik. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ <gülüyor> Allah-u Teala ihsan sahibi olanlarla nedir? Selam <gülüyor> özel. Diyor ki, sabredin. Tabredin. اِنَّ اللّٰهَ مَعَصَّابِينَ Allah sabredenlerle <gülüyor> Beraberdir. Demek ki sabretmek de önemli. Sabır sadece gelen belaya değil arkadaşlar. İbadetleri de sabır etmek gerek. Sabah namaza kalkıp camiye gitmek Sabir ister, değil mi? Ya sen yat öyle, ezan okursun. Oca en güzel okuyor. Aziz Allah de de, ondan sonra uykuya <gülüyor> <gülüyor> Ama kalkıp, abdest alıp, soğukta gitmek veya yıldız sıcakta gitmek tatlı söylediği gibi bölmek camide sahte yerini almak sabir isteyen bir şey. Eğer sabredersen Allah senin Allah senin o zaman ne olur? Evet. Beraber olur. Evet. Diyor ki kemmin fiyetin, kaliletin, nice nice az topluluklar vardı ki galibet fiyeten kesireten çok topluluklara galip geldi, sayıya emni değil Niye? biiznillah, Allah'ın izniyle Wallahu ma'azsabirin zira allah Teala sabredenlerle beraber diyor bu konuyla ilgili şimdilik söyleyeceklerimizi bunlarla sınırız dersin başında vadetmiş olduğumuz gibi E, alimlerden nakiller yapacağız. Biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin sözünü okumuştuk size. Demişti ki İbade Ebu Hanife deniyor. İmam Ebu Hanife'ye deniyor ki. El hakem ibn Abdullah el Belhi kim? Mustafa Nadimstan onu teşhismiyorum. Stan teşhis yapıyorlar. Diyor ki "Söyledu Ebu Hanife." Ebu Hanife'ye soru sordum diyor. اَمْ مَنْ يَقُولُ لَا اَعْرِفُ رَبِّي فِي السَّمَا اَوْ فِي الْأَرْضِ Rabbim, semada mı, yerde mi, bilmiyorum diyen adamın hakkında soru sordum yani. Bunun hükmü nedir, bu adam nasıl bir adamdır diye sordum. Ebu Hanife'de bir diyor, فَقَالَا فَقَدْ كَفَرْ O adam tahir oldu. وَاَنَّ اللّٰهُ تَعْلَى Allah sana diyor ki, اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْاَرْشُ اِتْتَوَى Rahman arşına ne yaptı? İstira Bu ayet ne yapıyor bu adam böylece? İnçer. İnçer. Tabii Arkadaşlar bunu söylerken şu anlaşılmasın. Yani bunu her söyleyen kafirdir Değil. Çünkü şüphesi olabilir adamın. Tevhülü olabilir. En üstündeki cemaat alimleri. Bunu söylemenin küfür olduğunu söylemelerine rağmen ifade etmelerine rağmen her bunu söyleyen Ali, Mehmet, Ahmet kafirdir Dememişlerdir. Bunu diyemeyiz. Yani sen duydun bir adamı. Bak bu adam işte hutbeden imam Allah her yerdedir, kâsirdir demek gibi bir hataya düşmeyin. Evet, söylediği söz küfürdür, yanlıştır, hatadır ama o söylediği sözü şüphelerinden dolayı bazı ayetlerdeki sizler de olsanız onun Allahla beraberdir gibi şüphelerden dolayı söylediği için Allah katında nedir arkadaşlar? Mazurdur. Çünkü özrü var. O da ney? Cahitlerin öse tevili var. Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Heh, bize doğru bilmiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Öğretilmemiş. Kim öğretmiş? Siz buraya geldi öğrenmediniz. Nasıl anlattım? Sana Allah değil mi? Onun için. Aynen. Onun için kimse kalkıp da, kimse kalkıp da doğruyu burada öğrendikten sonra kalkıp eline barkod makinesini alıp, ne yapacaksın? <gülüyor> basmasın. Çok büyük bir hata. Kendinize uğraşın, tamam? O çok önemli. İnsanlara öğretin, güzel bir dille. Şey de önemli. O düşebilir arkadaşlar. Tutun. Güzel bir dille insanlara anlatacaksınız bunu. Yani hemen adamın, tuttuğun adama da söyle bakalım Allah nerede dersen adamı dinler soktursun. Sen öğrendin bu hafta Allah aşıktaymış. Söyle bakalım nereden dersen, güzel bir şekilde. Bak peygamber böyle buyuruyor, Allah da böyle buyuruyor. Zaten kendimizle böyle bir şey izliyoruz. Güzel bir şekilde anlatmak lazım. İşte İmam Ebu Efe'nin sözü bu. O zaman kim Allah Allah istihar etmiştir diyorsa o kimdir, o nedir? Hanefidir. Hanefidir. Biz Hanefi miyiz? Hanefiyiz. Hanefiyiz. Musevi miyiz? Bu Pelimiz Muhammedimiz, Fahmedeyim. Ama Feravuni. Neydi? Şimdi bu arada beyan edelim. Gelelim evzaî. Duydunuz mu imamın evzaî? Duydunuz evzaî? Kardeşler evzaî duymuyor. Salat duymamanız imam evzaîye zarar vermez, zarar verir. Ne yazık ki inan şimdi Türkiye'de Recep Tayyip'i tanımayan adamı tanımamazlığı Recep Tayyip'e zarar verir, adamı zarar verir. Tamamdır. zarar. Yani Mağla yani 5 kiloluk çimen tırat mı alsın? Bu memlekette yaşayıp duracak sayı bu da demiyordun. Şimdi ayrılabilirse söyleyeyim yani. Evza iyi tanımayan adam ne alsın? Mağlasın patatesinden aşağı 5 kiloluk şeyi İçine dövdük de hocam, kendi insanın içine soltursun. Çimen tıpalı olur, evde olur, alsın kendisi. İmam Ezza'yı arkadaşlar, İmam Ezza'yı, Şam'ın Şam diyarının büyük alemlerinden, ben Muhammed Niye montunu giydin? Kalmıyor yolda. İmam özay diyor ki arkadaşlar. Diyor ki imam özay. Bizler bizler ve tabiun kim o tabiiler? Peygamberden sonra gelen sahabelerden sonra gelenler. Yani Peygamberi görmeyen Peygamberin tabesini görenler. Bizler ve tabiun otururduk hep beraber. Ben akol şöyle derdik. اِنَّ اللّٰهَ عَجَّةَ وَجَنَّ فَوْقَ عَرْش۪يۜ Derdik ki otururken kendilerimize... اِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ Allah arşını üzerinde derdik. وَنُؤْمِنُوا بِمَا ذَرَرَتْ بِهِ السُنَّ مِنْ سُفَات۪يۜ Ve derdik ki, sünnette varif olan, sünnette gelen sıfatlara da iman ediyoruz derdik. Bunu böyle konuşurduk diyor. Yani tabiun. O zamanın... en Ensebi kalın alimleri... O zamanın otoritesi olan tabiun, otururduk. da de böyle deriz. Niye onu çok girip çıkıyor ya? Bilirsiniz. Bilir miyiz nerede? Hadi. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar gelelim Süfyan Sevri. Süfyan Sevri duydunuz mu? Süfyan. Büyük hadis alemi. Süfyan Sevri. Aynı sözü burada tekrarlıyoruz. Yani buyurmadıysanız, vararız. Ne? Süfyan Sevri der harbi yok. Diyor ki, <gülüyor> Abdullah bin Muğmubaretçi, ablası Mübarek. Diyor ki, Sufyan-ı sufyanesavri. Sevri'ye sordum. Abdullah bin Mübarek Sufyan-ı Sevri hakkında ne biliyor musunuz? Bu dünyanın diyor, dünyadaki şeylerdendir o diyor. Ebdal. Ne diyor Allah'a yakın olan kullardan. Yani tefavuşların gibi kutup gasüren değil. Yani gerçek manada Allah'ın yeryüzündeki bir ayeti. Hangi manada? Allah'ın peygamberinden ilim öğrenmesi bakımından. hadisler öğrenmesi bakımından. Diyor ki, kim Abdullah Mübarek kim? Abdullah Mübarek bizim hemşerimiz. Kim Abla-ı Türk. Hemşeriniz mi? Rüstem, daha çok hemşeriniz. Abla-ı duydunuz mu? Yani o da çok büyük ailelerden bir tanesi. Diyor ki, Süfyan-ı Sevri, biz şöyle derken duydum diyor. Söyle dedim diyor Süfyan'a. Seeltu Süfyan-ı Sevri an kavlii azze ve Süfyan'a şunu sordum. Ve hova mâkun eynem mâkuntum. Allah sizler de olsanız sizinle beraberdir ayetini sordum. Süfyan dedi gidiyor.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 Allah olur. Yani ne demek sema? Ya sema olarak kelime olarak üsttedir ya da fi olarak üzerindedir. Diyor ki ve ilmi ise mekanda. Diyerek İmam Malik ne yapıyor? Bunu açıklıyor. Sonra biliyorsunuz İmam Malik'in meşhur bir olayı var. Osman Bey adamın dedisi geliyor İmam Malik'e otururken diyor ki Allah arşına nasıl istiva et? Nasıl? Yani neyi öğrenmek istiyor? İstiva'nın değil. Nasıl yani? Nasıl etti? Yani birinin birisinin tahtına oturduğu gibi mi? Bizden birisinin arabaya oturduğu gibi mi? Bizden birisinin bey otur. Ya yani bunu bunu öğrenmek istiyor. Abi bunu öğrenmek bilemeyiz. İmam Malik ne diyor onu? İstiva, i̇stiva malum. İstiva bilinen bir şey. Ne demek istiva? İstim. Yükseldi demek. Bu bilmiyor. Allah nasıl? Meçhul. Bilmiyor yani. Nasıl bilemeyiz ki? Allah Teala bize demiş. Böyle bir imkan yok. Ruh biliyor musun ruhun nasıl bir şey? Allah bela haylali bildirmediği için bilmiyorsun ruhla bildirmedi seninle keşketsin sıfatlarını bildirmemiş diyor ki ve su al ve al bir Bununla ilgili soru sormak istedti sen buradan çık sen de bir dakikada bir tane sin diyor. Ona niye kızıyor bu soruyu sorduğu için ne sorusunu nasıl istiwa ettin? yoksa istiwa bunun kendisini mana hangi manaya geldiğini ne yapmıyor? Sormuyor. <gülüyor> Bu da İmam Malik'ten kitabı rivayet. Sonra Sufya'lı İbni Uyeyna var. Onu duydunuz mu? Sufya'lı İbni Uyeyna. Vaktan yani rüyanızda görürsünüz o zaman. O da diyor. Ondan sonra arkadaşlar ee, İmam Bukhari Kısaca sayarsak Kimler? Allah-u Teala'nın arşın üzerinde olduğunu söylemiş. Her şey söylemiş. bilen alimlerden. Hmm. İmam Bukhari, İmam Ebu Zura, Ebu Hatim, Yahya bin Muaz, Ahmed bin Hanbel, ee, İmam Muslim, ondan sonra Ali bin i Medine, Yahya bin i Ma'in, Bişr-i Hâfi, Muhammed bin Mus'ab-ı'l-Abid, Abdülmelik bin i Macison, Ebu İsa-i Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Zura, İbn-i Ebi Yakup Satevi gibi yüzlerce adını da burada falan ne başlayacak sabah kadar vaktimizin yetmeyeceği ehl-i sünnet alimleri ne yapmış? Öyle söylenmiş. Ama bugün kalkıp insanlar kitaplara ne yazıyorlar? Allah saygı Ne yazık? Ne? Üzüntü verildi bir olay. Allah arşın üzerinde dediğim zaman ne olarak görüyorlar arkadaşlar? Sapık olarak. Ya öyle sapıklık olur mu kardeşim? Allah mekandan münezzehtir diyor. Allah mekandan münezzehtir. Arkadaşlar bizler Allah arşın üzerine istihva etmiştir derken allah Teala'ya bir eksiklik yapmıyoruz aslında. Onu yüceltiyoruz. Bizim Allah arşının üzerinde dediğimiz o yer artık mahlukatın bittiği nokta. Yani nasıl mahlukatın bittiği nokta arkadaşlar? Dünya. Dünyanın üzerinde ne var? Yedi kat sema. Sonra kürsü. Sonra su. Sonra arş. Allah'ın yaratmış olduğu mahlukat içindeki en büyük, en üstü. Ondan sonra artık Allah'ın yarattığı değil, Allah'ın Allah bulunduğu yer. Zatıyla bulunduğu orası yer. O manada bir yer. Yoksa yaratmış olduğu manada bir yer değil. Şimdi bu dersten sonra biraz bir tefekkür edin. Tefekkür önemli bir şey arkadaşlar. Şöyle tefekkür, kendi başına beş dakika kal. Allah'ın şöyle varsa temiz manzaralı evin, veya dağa bakan bir evin, önemli olan karşı komşunun mutfağını görmedin yani. Yani bakış açısından görebileceğin böyle, yukarıdan bakabileceğin bir yerlere şöyle bak, seni yaratmasından itibaren olayı bir al. Annenin rahmine düşüşünden itibaren bir düşün. Yani ondan önce yoktun. Nereden geldin desem bazen bir küçük kız soruyor, nereden geldin? Yani diyorsun ki sen küçüktün anlıyor. Hani ben küçükken altıma kaka yaparken böyle Üç yaşında. Küçüklüğünü öyle anlıyor. Evet. Ondan önce neredeydin diyorsun. Annenin karnındayım. Ondan önce cevabı yok. Bilmişiz yani. Neredeydin Yok. Sonra sana Allah sana ne yapıyor? Annenin rahmine koyuyor. Ne olarak? İnsanların böyle kişinin değil. Meni. Gelişiyor. Gelişiyor. Dünyaya insan çıkıyorsun. Tamam mı? 9 ay önce yoktun. Nereden geldiğini de o manada bilinmiyor. Sonra dünyaya geldin. senin artık dünyadaki hayatın başlıyor belli bir yaşa kadar sana Allah müddet vermiş ergenliğe gelene kadar sonra artık sana ne diyor hesaba başlanıyor defterin açıldı bu manada hesabın görülmeye başlandı deniyor sen o, bu tefekkürü yap sonra Rabbinin seni yukarıdan gözetlediğini düşün seni kontrol ettiğini düşün Rabbinin arşın üzerinde olduğunu orada yerleştiğini düşün bütün mahlukattan yukarıda olduğunu düşün tamam mı? sonra namazda iki rekat şöyle gece kalktığın zaman teheccüde namazı afset samazda <gülüyor> Secdede gittiğimde Subhane Rabbiyel A'la Ne demek Subhane Rabbiyel A'la? En yüce, en yüce en üst demek. A'la hem yüce hem üst. En üstte olan Rabbini tüm eksikliklerden tenzih ederim. Ne demek tenzih ederim? Uzak istedim. Yani tüm eksikliklerden uykulama, uyku tutma, kaçırma, gözden kaçırma, görmeme, bilmeme gibi Tüm onun çağrını düşürecek eksikliklerden onu ne yaparım? Tenzih ederim. İşte o zaman bu tesbihin, bu zikrin manası daha büyük bir şekilde ne yapar sizin için? Secdede Düşün, secdeye gidiyorsun. Diyorsun ki, Subhane Rabbiyel <gülüyor> A'la. A'la. En yukarıda. A'la'nın iki, kez, biz ki Allah'ın uluvvu üç çeşit. Bir, Allah zatıyla yukarıda. İki, yücedir. Yani aynı zamanda ne, ne manada geliyor? Yüce, üstün. Hem de hangi manaya geliyor arkadaşlar? Uluvulkar. Herkesin üstünde, herkese emrettiği em em hakkında buyruk verdiği sözleri ne yapmakta? Geçmekte, uygulanmakta. Üç çeşit ulu var. Bir, zatıyla. Zatı ve sıfatıyla. 2 yüceliyle. üstün, her şeyin üstün. Üç, kahrıyla. Egemenliğiyle, hükmüyle allah Teala'nın arkadaşlar her şeyin üstünde. Bugün giderseniz ufak bir e, yaşamış olduğum bu konuyla ilgili olayla anlatıp yitireceğim. İki sene önce yazın, işte camilerde yaz Kur'an kursunda çocukları okuturlar. Giderler, sağ okurlar. Şimdi evlerde namaza gittim, ikimde namazına. Biraz geç kalmıştık. Namazı okuluyorum. Arkada da şeyler var. Ee, çocuklar var, hoca onlara okutuyor dersi. Şey, akide dersi. Dedi ki, Allah nerede dedi. Böyle 15 tane çocuk var. Bir tanesi el kaldırdı. Dedi ki, yukarıda. Tamam, hocam. Hayır dedi. Hayır dedi, nasıl böyle bir tanıdık? Yani e, çocuk doğal olarak, fıtrat olarak hemen doğru cevap verdi. Hoca onu ne yaptı hemen? Boğdur, bozdu Boğdur. Kendini böyle düzeltiyor da. Halbuki allah Teala arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de e, ifade ettiği gibi Mehmet. arşının üzerine ne yapmıştır? Evet. İstiva evet. etmiştir. Biz buna ne diyoruz? İstiva diyoruz. Rabbinizi artık böyle tanıyın. Yolda yürürken günah işte me doğru biraz yöntendiğiniz zaman o yüzün, o zatın üstünüzde olduğunu bilerek evet. yeryüzünde yürürsen yani ne olur? Nasıl şimdi insanları kameralar takip ediyor muğabeyse değil mi? Ondan daha büyük bir şekilde kreason muğabeyse teşkilten uzak tutarak Rabbinizin arşının üzerinde olduğunu bilip kabul edin. E bu manada e, kulluğunuzu ubudiyet ile e, yerine getirmeye çalışın. Söyleyecekleriz bunlar. Bununla ilgili e, soru sorulan varsa sorabiliriz. Hânekallâhu mevli hamdik eşhedüallâ ilâhe ilâhe lântâsat hûfântû vüleyk <gülüyor> sallallâhu ve sallemel bâneke alâ abdihim ebîhine Muhammed. Ayet Evet. İyi gibi bir ayet. ya ya ayyun nakufu tuta fikum allazi halaqum vallazi min qablukum da'allakum tatakun 22 ayet allazi ja'ala lakumul ardha firashan wastamaa'an binaan wa anzala minas samaa'i ma'an falaha'raja biha zamanaati fakhadna minas samarati rizqan lakum فلا تجعلوا بالله أندادا أندادا وأنتم تعلمنون بالله يال فتونا ماليب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء فاخرج بي من الثمر وانزل من السماء ماءا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله اكبر الله اكبر اشكر الله عمره تسلم يا أيها الناس الذين آتكم الذي خلقكم ولدینا من قبله لعلكم تشكون الذي جعل لكم الأرض في رواش و السماء بناء و أنزل من السماء ما فأخذ بكم من الثمرات للقل لكم فلا تجعلوا لله أمنذا وعند الله ماذا عنهم؟ أوصل إلى آخر أي عاية؟ لا عاية إذا نشر؟ هو غير بعائش؟ نحن نسمع النّيّب eee ulûhiyetine, fasl-ı ulûhiyetin delil olarak göstermesini. Kur'an-ı Kerim'deki ilk ne var bu ayette? Bakara suresi 20. ayet, 21. ayet. 255. ve 256. ayet. Mecel ikemilde Allah'a ibadet vardır. İlk yasak ortadan koşmak. Allah eşler, odaklar koşma yani. Tamam? Hocam, hayır. Kirolo ple yapıyor mu? Bilmiyorum yaptırıyorlar. Yani böyle bir iddia var. O yani yaptırıp yaptırmadığı konusunda alimlerden şey duymadık, görmedik ama orada bir dalga geçme var, istihdam var, var yani. Kırkızın altında mı yani? Kırkızın altında mı O Yecud var mı O becuit, becuit, Yecuit, mecuit. Becuit, mecuit. Bir, bir tanesi ol. sen, içeriği şey yap da, halledeceğin şeyleri <gülüyor> <Mademiz lazım, gülüyor> <gülüyor> nahono